Yediğimiz, içtiğimiz helal rızıklar son derece kıymetli bir hazine olduğu halde şükrü yerine getirmeme, şükürsüzlük onları hayvani zevklerin tatmin edildiği ve sorumluluğu ağır olan bir nesne haline getirir. Şükürsüzlük nankörlüklere, nankörlük ise nimetin er geç elden gitmesine, helak ve azaba sebep olur. Musa yine dedi ki, Eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı,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 ancak Allah'a güvenip dayansınlar. O yollarımızı bize dost doğru göstermişken biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler peygamberlerine andolsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize Dinimize dönersiniz dediler Rai de onlara şöyle vahyetti o zalimleri muhakkak helak edeceğiz Allah'ın dinine ve peygamberine karşı cephe alan küfür grubu müminlere dinlerini yaşama yollarını kapama ve onları sindirmek gibi her ne kadar kötülük yapma planları hazırlasalar da Allah'ın planı hepsine galip gelecektir ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm, benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Bu ayeti i kerimede, daha hicret emri öncesinde Mekke'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de diğer peygamberlerin başına geldiği gibi memleketinden hicret edeceğini, sonra onu çıkaranların yurduna malik olacağına işaret vardır. Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı,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 Saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını helak yurduna yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. Onlar insanları Allah yolundan saptırmak için onun yerine bir takım denk, varlık ve şahıslar koyup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 Gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip, onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir.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 onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes ev olan Beytullah'ın yanında ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım.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 Orayı emin bir yer kıldı. Her mevsimde meyvelerin, mahsullerin her çeşidi orada toplandı. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam doğduğunda 99, İshak Aleyhisselam doğduğunda ise 112 yaşındaydı. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul buyur. Burada kendimize, zürriyetimize ...ve geçmişlerimize dua etmemiz işaret ediliyor. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği kıyamet gününde... ...beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Bu dua, Hz. İbrahim aleyhisselamın... ...babasına istiğfar etmekten nehyedilmesinden önceydi. Ey Resul! Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları...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 O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri Hakka yönelmemişti. Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu Kur'an,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 İbrahim suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özküç.